Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in Muhterem dinleyenler Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimizi devam ettiriyoruz. Bu 62. ayet-i kerime son günlerde üzerinde çokça durulan bir ayettir. Bazı insanlar batının etkisinde kalarak batının görüşlerini Allah'ın ayetlerinin ilerisinde kabul etme neticesinde böyle güzel düşünen, böyle güzel yiyen, böyle güzel giyinen insanlar niye cehennemde yansınlar mantığıyla hareket ederek Yahudi, Hristiyan, yıldıza tapan insanların da Cehennemde yanmayacakları, cennete gidecekleri konusunda bazı konuşmalar yaptılar televizyonlarda ve bazı kitaplar da yayınladılar. Delil olarak da Bakara suresinin 62. ayeti kerimesini, bir de bu ayet 69. ay e, Maide suresinin 69. ayeti olarak tekrarlanmış. O ayet kelimeyi kendilerine delil olarak aldılar. Halbuki bu ayet onlara delil olmazken ayetin manasını tahrif ederek zorlayarak kendi gönüllerine göre mana vererek tahrifata yöneldiler. Rabbimin ayeti çok açık. Diyor ki: İnnellezine amenu. Şüphesiz o iman edenler. Vellezine hadu. O Yahudiler. Ven Hristiyanlar ve sabiin Sâbiîn diye bir topluluk tefsir kitaplarımızda zamanla yıldıza tapmaya başlamışlar ama temelde yine tevhid dinine bir zamanlar inanan bir topluluk olduğu yazılmakta bunlardan ne olursa olsun men âmene billahi vel yevmil âhiri Allah'a iman ederse ahirete iman ederse ve amile salihan salih amel işlerse felahum lehum ecruhum inde rabbihim onlar için Rableri katında mükafat vardır ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzenun onlar için korku yoktur ve onlar üzülmezler Üzüntü çekmezler Diyor Allah Celle Celaluhu Bunu şöyle anlıyorlar Müslümanlar da Yahudiler de Hristiyanlar da Yıldıza tapanlar da Cennete gidecektir Diye yorumluyorlar Halbuki Rabbim diyor ki Müslümanlardan Müminlerden Yahudilerden Hristiyanlardan Ve Sabi'inden olanlar Allah'a ve ahirete iman ederler ve ameli salih işlerlerse cennete gidecekler. Allah'a ve ahirete iman kelimesini, imanın tarifini nerede yapacağız? Yine Allah Celle Celaluhu'nun kitabı olan Kur'an-ı Kerim'inden alacağız. Hani yine Bakara suresinde gelecek ileride. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَى الْلُوُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Velakinnel الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ Diye devam eden 177. Bakara suresinin 177. ayeti kerimesinde. مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي وَالْمَلَا۪يكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ Diye. Allah'a, ahirete, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden. Peki neye göre iman? Kur'an'a göre iman. Yoksa Hristiyanların Allah inancını Kur'an kabul etmiyor. Hristiyanların ve Yahudilerin Allah inancının sakatlığını, ifade ediyor. Lokat keferallezine qalu innal lahe salisü's Allah üçün üçüncüsüdür diyen yani teslis'e inananlar kafir olmuşlardır diyor Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde. Rabbim burada hani Mevlana'nın güzel bir ifadesi vardı. Gel gel gel diyor. Aslında bu gel Arapçadaki yani Kur'an-ı Kerim'deki teâlâ ya ehlel-kitab ya derken dört elif miktarı çekiyor o gurrayı kiramımız, güzel Kur'an okuyanlarımız ya derken dünyanın doğusuna da batısına da kuzeyine de güneyine de Yüreklerini ve de hançerelerini boğazlarını yırtarcasına bağırıyorlar ve diyorlar ki ey Yahudi ve Hristiyanlar tealev gelin Mevlana da o ayetten hareketle gel gel her neysen gel. İster Yahudi ol, ister Hristiyan ol, ister Mecusi ol, ister Putperest ol, ne olursan ol, yine gel. Bu kapı ümitsizlik kapısı değildir. Bu kapı dediği kapı İslam'ın kapısıdır. Yoksa türbenin kapısı değil. İslam'ın kapısı, ümitsizlik kapısı değildir. Rabbim de buyurun Allah'a ve ahirete iman edin. Neye göre? Kur'an'a göre. imanın tarifi onda. Ve amile salihan, salih amel işlerlerse bunlar salih amel kime göre? Yine Kur'an'a göre. Kur'an'ın tarif ettiğidir salih amel. Yoksa Irak'ta bir buçuk milyon Müslümanı öldürmeye salih amel diyor. Demokrasi adına yapılması gereken budur diyor. Afganistan'da milyonlarca insanı öldürüp yerinden yurdundan etmeyi salih amel kabul ediyor adam. Filistin'de Beşik'teki çocuğu öldürmeyi salih amel kabul ediyor adam. Salih amel o değil, bu da değil. Salih amel Kur'an'ın tarif ettiği ameldir. Allah Celle Celaluhun de yapın dedikleri salih ameldir. ''Yapmayın'' dediklerinden kaçınmak da salih ameldir. Kim bunları yaparsa, ne olursa olsun adam, ister ata tapsın, ister ite tapsın, ister puta tapsın, neye taparsa tapsın, Allah'a iman etti mi, ahirete iman etti mi, Kur'an'ın tarif ettiği şekilde de hayatını düzene koydu mu, onun için Allah katında mükafat vardır ve onun için korku yoktur cehennem korkusu yoktur ondan Allah onu yakmayacaktır ve o üzülmeyecektir de diyor Allah Celle Celalü ayeti kerimesinde. Bu ayeti kerimeyi ilk defa istismar edenler Fransızlardır. Elmallı merhum tefsirinde Maide suresinin 69. Ayet-i tefsirinde bunu haber veriyor Fransızlar 1830 yılında Cezayir'i işgal ediyorlar İşgal ediyorlar ama bir türlü Fransız askerlerinin ölmesini engelleyemiyorlar Her gece bir veya birkaç tane Fransız askeri bir şekilde öldürülüyor işgalciler Ne kadar 100 yıl devam ediyor ta ki 1960 yılına kadar 130 yıl devam ediyor. Baktılar başarılı olamayınca bu ayet ikerimeyi, müsteşçıkları, müsteşşrikleri yani İslam bilimleri üzerinde araştırma yapan adamları Arapça olarak tefsirini de yaparak tahrif ederek tabii ki bozarak manayı değiştirerek Yahu bakınız dünyada, iki günlük dünyada niye birbirimizin canına kıyıyoruz? Müslümanlarda, Yahudilerde, Hristiyanlarda, yıldıza tapanlarda, ahirette, cennette olacağız. Yani karşı cennette karşı karşıya oturacağız. Sonsuz senelerde beraber olacağız. Kur'an böyle diyor. Şu iki günlük dünyada niye birbirimizin canına kıyalım anlamında analiz Kur'an isimli bir broşürü, Bol miktarda Cezayir'e dağıtıyorlar Cezayir'e dağıtmışlar ama Yüz yıl sonra Türkiye'ye de O broşürden ulaşmış Fransızca olarak Türkiye'de de birileri Bunu broşür halinde bol miktarda Türkçe tercüme ederek Dağıtıverdi Biri diyor ki Ama hocam tamam doğru Bu anlattıkların doğru da Bir hadisi şerif var Nedir o? Hadis-i şerifte peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam demiş ki, Men qale la ilahe illallah de halel cennet. Kim la ilâhe illallah derse, cennete girer buyurmuş. E sevgili peygamberimiz doğru buyurmuş. Ona hiç kimsenin itirazı yok. Hatta hadis-i şerif, Sahih hadisin ötesinde Mütevatir hadistir İmam Süyuti rahmetullahi aleyhin Mütevatir hadisleri topladığı bir kitabı vardır Orada da bu hadis-i şerif Mütevatir hadisler arasında zikredilmektedir Birçok sahabi Sevgili peygamberimizden bu hadisi şerifi Ayrı ayrı zamanlarda duymuşlar ve ayrı ayrı şahıslar vasıtasıyla bize kadar hadis-i şerif gelmiş. Doğru. Ancak buna şöyle dikkat edin. Çinli'nin biri size, Çince'yi bilmiyorsunuz. Çinli'nin biri size dese ki, hadi benim söylediklerimi tekrar et dese. O dese ki Çinli Çin, Çan, Chung, Tan, Tin, Siz de aynısını söylediniz. Sonra Çinli size dese ki, sen konfüçyüs dinine girdin. Bu kelimeler konfüçyüs dinine girme kelimeleridir dese, siz İslam'dan çıkmış, konfüçyüs dinine girmiş olmazsınız. Neden? Çünkü söylediğiniz kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. İmanın tarifinde ne öğretmişlerdi bize? İman, dil ile ikrar, kalp ile tasdik diye öğretilmişti. Burada dil ile ikrar var ama, kalp ile tasdik yok. Mesela batılı müsteşrikler, yani Kur'an ve sünnet üzerine, İslam tarihi üzerine araştırma yapan batılı insanlar, Kur'an'ı baştan sona okuyorlar. Ama Müslüman olmama konusunda da diretiyorlar. La ilahe illallah kelimesini söylüyor. Müslümanlar böyle derler diyerek söylüyor. Bu kelimeyi söylemekle Müslüman olmuyor bakınız. Manayı bilecek, manayı da gönlünden kabul edecek. Bir, la ilahe illallah derken biz, Allah'tan başka yaratan yoktur, yaşatan yoktur, yöneten yoktur diyoruz. İlah kelimesi bu üç anlama gelir. Yaratan, yaşatan ve yöneten manasınadır. Peki, Hristiyanlık böyle mi diyor? La ilahe illallah mı diyor? Farz et ki dedi, Müslüman mı olur? Muhammed'in Resulullah'ı demese diyor günümüzde soruyu soran, Peki, Muhammed'un Resulullah kelimesini kabul etmese, sen, derken siz kendi üzerinize almayın, soruyu bana, sorana veya böyle düşünene söylüyorum. Patri'ye gitseniz, Papa'ya gitseniz ve deseniz ki, La ilahe illallah diyen, Cennete girecektir Deseniz Papa veya Patrik size sorar Bu söz kime ait der Siz bana ait deseniz Adam der ki sen kimsin ki Cennet garantisi veriyorsun Ha o zaman biz veya siz Şunu dersiniz bu söz bana ait değil. Bu söz benim peygamber olarak kabul ettiğim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Ha, o zaman adam düşünecek. Eğer onun peygamberliğini kabul ederek La ilahe illallah derse zaten Muhammed'in Resulullah içinde var. Zaten hadis kitaplarını okurken An Ebi Hureyre te Gale gâle sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre dedi ki, Peygamber aleyhissalatu Vesselam şöyle derken işittim. Efendimiz dedi ki, La ilahe illallah diyen cennete girecektir diyor. Yani bu sözü sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam söylemiştir derseniz, Muhammed'un Resulullah'ı zaten söylemiş oluyorsunuz. Eğer bu sözün ona ait olmadığını kabul ederse bir adam, o zaman sözün de değeri yoktur. Yani senin söylediğin söz olur, benim söylediğim söz olur, senin ve benim söylediğim sözün de, Kur'an'dan, sünnetten bir dayanağı olmadığı sürece, 6 milyar insan eşittirler o esnada. Yani benim söylediğim sözü altı milyar insanın kabul etme mecburiyeti yoktur. Allah Celle Celaluhu herkese ayrı akıl vermiş, herkese ayrı beden vermiş, herkese ayrı parmak çizgisi vermiş, herkese ayrı karakter çizgisi vermiştir. Kimse kimseye kul köle olma mecburiyetinde değil hatta olmama mecburiyetindedir. Kimse herkes birbirine köle olmama mecburiyetindedir. Yalnız ve yalnız Allah Celle Celalühe köle kul olma mecburiyetindedir. Çünkü kanını o hareket ettiriyor, kalbini o hareket ettiriyor, canını o veriyor, tenini o büyütüyor, o küçültüyor, o toprağa geriye alıyor. Öyleyse Zorunlu olarak bu vücutumuz onun emrinde mi? Evet. Kimse ihtiyarlamayı istemez ama ihtiyarlıyoruz. Kimse ölmeyi istemez ama ölüyoruz. Öyleyse bizi getiren Allah Celle Celaluhu, bizi götüren Allah Celle Celaluhu, inkar edenin de iman edenin de canını ve tenini tutan, Kanını ve canı, e, kalbini hareket ettiren o Allah Celle Celalı. İman edene de iman inkar edene de havayı veren, bu güneşten yararlandıran o Allah Celle Celalı olduğuna göre, bütün e, insanlığın yalnız ve yalnız Allah'a kul olma durumu olduğunu Fatiha suresinde Rabbim bildiriyor ve biz de iya ke ancak sana kulluk yaparız, diyoruz. Oyuna gelmeyelim. Ayet-i Kerime'yi yine ayet-i kerimelerle açıklama tarafına gidelim. Bu ayet gayet açık. Yani Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesi gayet açık onların tahrifatını önleyecek şekilde açık, Allah'a ve ahirete iman eden, ameli salih işleyen kişi kim olursa olsun, ister Müslüman, ister Yahudi, Yahudi Allah'a ve ahirete Kur'an'ın tarif ettiği şekliyle iman etti mi, zaten Müslüman oluyor. Kur'an'ın tarif ettiği ameli salihi işledi mi, zaten Müslüman oluyor. O zaman da ona cennet, Allah Celle Celaluhu tarafından bir lütuf olarak veriliveriyor. Bu konuda Beyyine suresini okumanızı ben tavsiye edeceğim. Yani asıl olan Kur'an'ın Kur'an'la tefsir edilmesidir. Bir ayeti kerimeyi biz anlamada, bir zorluk çekecek olursak diğer ayet-i kerimelere bakarız. Kendi kendini açıklar Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şeriflerine, ondan sonra efendimizin eğitiminden geçmiş sahabe kiramın o ayet konusundaki anladıklarına müracaat ederiz. yine suresinin Altıncı ayet-i kerimesi. Kur'an-ı Kerim'i açtığınızda 598. sayfada belki bazı baskılarda bir sayfa ileri veya bir sayfa geride olabilir. 598. sayfada Beyyine suresinde Rabbim şöyle diyor. İnnellezîne keferû min ehlil <Sessizlik> kitâbi Vel müşrikine fi nar cehennem halidinen fiha. Ulâ ikahum şerrul beriye. Ne olur bu ayet-i kerimeyi okuyunuz. Beyne Suresi'nden evinizde mevcut tefsirin herhangi birinden okuyunuz. Bakınız tefsir Tefsiller arasında da ayırım yapmıyorum. Evinizde Elmallı Merhum'un tefsiri varsa ondan okuyunuz. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın tefsiri varsa ondan okuyunuz. Seyit Kutub'un tefsiri varsa ondan okuyunuz. Mevdudinin tefsiri varsa ondan okuyunuz. Hocam bizim evde tefsir yok diyecek olursanız o zaman bir tane benim telifim olan şifa tefsirinden alınız. Mevcut tefsirlerin herhangi birini açınız ve Beyyine suresinin bu 6. ayet tefsirini okuyunuz. Hadi tefsirimiz yok, meal var evinizde, açınız ve okuyunuz. Mealde okuyunuz. Der ki, ehli kitap ve müşrik kafirler. Ne demek? ehli kitabı da kafir olarak kabul ediyor. müşrikleri de kafir olarak kabul ediyor. Bunların hepsi fi'nari cehenneme. Cehennem ateşindedirler. Halidine <gülüyor> Orada ebedidirler. Ülâike <gülüyor> hum Şerrul Beriye işte onlar var ya onlar Yaradılmışların En şerlisidirler Diyor Allah Celle Celaluhu Bakınız benim mealimi Değil siz okuyun o zaman Ülaikehüm Şerrul Beriye Anlar gibisiniz Şerrul Beriye Onlar yaradılmışların en şerlisidirler diyor Allah celle Alü. Peki günümüze bakıyoruz aradan 1400 yıl geçmiş dünyanın başını ağrıtan insanlar yine bunlar Dünyanın neresinde bir kan akıyorsa akıtan bunlar Gözyaşı akıtılıyorsa bunlar Anaların feryadı ayyuka çıkıyorsa yine bunlar Çocuklar aç kalıyorsa yine bunlar sebep oluyor. İnsanlar birbirlerine giriyorsa yine bunların silah satma iştahından kaynaklanıyor. Allah Celle Celaluhu 1400 yıl öncesinde bunları haber vermiş. Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenistan'da bunların hepsi Müslüman. Müslüman olmayan ülkelerde de analar ağlıyor Kanlar akıyor, gözyaşlar dökülüyor Güney Amerika'da Milyonları aştı Yani 10 milyonu aştı İnsanlar öldürüldü Hristiyan insanı öldürüyor adam Bu dünyanın nimetlerinin tamamının Kontrolü benim elimde olacak Mantığıyla hareket eden bu insanlar Allah Celle Celaluhu diyor ki onlar yaradılmışların en şerlileridir diyor ve yine suresinin bu 6. ayet-i kerimesinde ben ne diyeyim, Rabbim böyle diyor hocam kafire kafir demesek olmaz mı? e sen diyorsun ya diyorum ne zaman diyorum, e şimdi dedin kafire kafir demeyelim diyorsun Evvela kafir kelimesini kullanıyorsun, sonra da kafire kafir demeyelim diyorsun. Açıver Kur'an-ı Kerim'i, hepinizin ezberinde olan, ezberinde olmayanlar da 603. sayfayı açıversinler. Türkiye halkının neredeyse %80-90'ının ezberinde olan bu sure. ''Kul ya eyyuhel kafirun'' La a'budu ma te'abudun diye okuduğumuz surenin adı kafirun suresidir. Kafirler suresidir. Her gün namazımızda okuyoruz. Ya eyyuhel kafirun diyoruz. Ya eyyuhel kafirun. Manayı anlar gibisiniz. Ey kafirler diyorsunuz. Biz Neyi söyleyeceğimizi, neyi söylemeyeceğimizi, neyi nasıl ve niçin söyleyeceğimizi Allah Celle Celaluhu'nun kelamından, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden öğreniriz. Yoksa dünyanın her tarafında kan akıtan, gözyaşı döken, insanların emeklerini sömüren insanlardan Neyi söyleyeceğimiz neyi söyleyemeyeceğimiz bilgisini alacak durumda değiliz Rabbimiz yardımcımız olsun Kelamından ayırmasın Rasülünün ümmeti olma şerefini bizden almasın Cennette ona komşu eylesin Dinlediniz Hepinize teşekkür ederim Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim